Çocuk Bahçesi Yapım Ankara Radyosu Annemin Türküsü 3. Bölüm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 Kazadan kendini sorumlu tutan Sevim Hanımsa sinirli bir kadındır. Bu nedenle Metin'in eve gelişine yalnızca Ayça sevinir. Onu ertesi gün çarşıda ayakkabı tamirciliği yapan Hasan abine götürür. Dağ sporlarıyla uğraşan Hasan Metin'e Palandöken dağlarından söz eder. Sonunda kendisinin de annesiz büyüdüğünü anlatır ve güçlüklerin üstesinden gelebilecek bir çocuk olduğunu söyleyerek ...teselli eder. Metin, Hasan'ın konuşmalarından... ...etkilenirse de... ...akşam gene Oğuz'la aynı odayı... ...paylaşacağı için tedirgindir. Benim bildiğim kız çocuk... ...annesine işlerinde yardımcı olur... Bunlar saatlerce gezmişler. Sonra da tamirci Hasan'ın dükkanında oturmuşlar. Ama ah, senden adam. izin almışlar Sevim. Özür dileriz yenge. Bu kadar kızacağını tahmin etmemiştik. Ee, bir daha söz verdikleri saatte gelirler. Olur biter. Akşam yemeğinden beri konuşuyorsun. Sus artık lütfen. Hem size şeker de getirdik ya anne. O şekerleri kendin ya Ayça nın. Zaten sana vermeye niyetli değilim. Abinle böyle konuşma kızım. Bak hem... Anne... Yatacağım artık odama kimse girmesin ah, Tamam oğlum dur bekle bekle Sana yardım edeyim oğlum dur dur yavaş yavaş Lütfen Oğuz'un odasında yatmayayım amca Anlıyorum Peki Metin peki Baba Metin benim odama yanındaki küçük odada yatsa ya e, Ama orası çok küçük kızım Olsun lütfen amca Buna izin verirsen çok sevineceğim Hadi gelin öyleyse Oradaki somyeyi düzenleyelim çocuklar. Üzerinde birkaç yorgan yastık vardı galiba. <gülüyor> Onları dolaba kaldırırız. Bugünlük idare et. Ben yarın odanı tertemiz yaparım. Merak etme Metin. Oğuz <gülüyor> rahatsız olmasın da. Nerede olsa yatarım ben. Ha, i̇şte bu oda. Hadi, hadi girin bakalım. Durun dur. durun. Lambayı da yakayım. Hah. Aha. Bak bakalım beğendin mi? <gülüyor> Hem de çok. Ha. Siz buraları düzenlerken... ...ben de biraz Oğuz'un odasına gideyim. Ee, onunla konuşmam gerek. Metin. Metin. Uyudun mu oğlum? Hı? Ah... Amca, neden geldin? Bir şey mi oldu? Ee, seni merak ettim. Çok mu gücendin Oğuz'a? Yok, yo, hayır. Ee, biraz oturayım mı yatağının önüne? Gel. Bak, e, odan ne güzel olmuş. Ne güzel düzenlemişsiniz Ayça'yla. Evet, bir saat uğraştık. Bak, kendi odasındaki şu küçük gece lambasını da getirdi. Hmm, çok iyi olmuş. Odanı aydınlatmış. Karanlığı sevmiyorum. İstanbul'da da böyle bir lambam vardı. Hatırladın mı? Evet, evet. Göreceksin yakında her şey yoluna girecek. Ama biraz sabretmeni istiyorum oğlum. Benim için üzüldüğünü biliyorum. Ama elimden bir şey gelmiyor. Sanat trende yengenin ve Oğuz'un sıkıntılarını anlatmıştım. Evet. Söz veriyorum. Yakında alışacağım. Ancak... Sen her gün akşama kadar nereye gidiyorsun? Okullar tatile girdi. Hı, çarşıda bir arkadaşıma yardımcı oluyorum. Hem boş zamanlarımı değerlendiriyorum... ...hem de ona faydam oluyor. E, i̇stersen bizim İstanbul'daki evimizi satalım. Parası senin olsun. Ah, benim iyi kalpli oğlum. Böyle bir şeyi asla kabul etmem. Zaten o ev annenin... ...ancak üniversiteye başladığında... ...satabiliriz belki. O zaman çok paraya ihtiyacın olacak... Babamdan yetim maaşını ne zaman almaya başlayacağım? Yakında işlemlerini tamamlattım. E, parayı aldığımda herkese hediye alacağım. Hmm, herkese. <gülüyor> peki, peki. Al. Hediye deyip durdun. E, on, on beş gün sonra sizi yengenin köyüne götüreceğim. Bol bol gezer eğlenirsiniz. Hele babası, Sami deniz Çok sevinir geldiğinize. Sen bizi bırakıp dönecek misin? Hmm, evet. Hmm. Köye gideceğimize şimdiden sevinmeye başladım ee, İyi öyleyse iyi, iyi. Ee, Esneyip duruyorsun i̇yi. Hadi hadi uyu artık O söz verdi Yarın o da sizinle birlikte dolaşacak Buna da sevindim Hah, Akıllı oğlum benim Hadi Hadi iyi geceler Ay. Amcamla aç olmasıydı ne yapardım acaba ama annem ne demişti bana? Anneler ve babalar hep çocuklarının yanında olmayabilir. Evet, öyle. Öyle ama elimde değil. Üzülüyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Oo sabah olmuş. Horozlar ötüyor. Nedense evde bir sessizlik var. Ha, belki de vakit daha çok erken. Neyse ben yine de kalkayım. Ah, ah, bu pencere nereye açılıyor acaba? Hmm, ha, burası arka bahçeydi. Ah, Künesi ne güzel yapmış ancam. Hemen çıkıp cüvcileri seveyim. Ne oldu? Neden telaşlısın? Yengen gece çok hastalandı Metin. Ya ne hastalığı? Yoksa üşüttü mü? Bu havada üşütülür mü oğlum? Sinirleri bozuktu. Sabaha kadar ağladı. Hadi. Hadi gel. Geçmiş olsun de ona. Ha? Kahvaltıdan sonra da doktora götüreceğim. Neden durdun? Eee... E, ya bana kızarsa? E, kızsa da bir süre sonra yaptıklarına... ...pişman oluyor zaten. Hadi gir gir. Girsene oğlum. Ee, ...geçmiş olsun yenge. <gülüyor> Sağ ol. Ee, yapabileceğim bir şey var mı? Var. Şey, Kahvaltı sofrasını hazırlayıver. Ne Oğuz'dan hayır var... ...ne de da. Yani <gülüyor> bana güveniyorsun öyle mi? Tabii güveniyor Metin. Yoksa senden ister miydi o? Ne olarak? yaptığımı biliyor muyum ben? <gülüyor> Oğuz bundan sonra bizlerin arasına girecek. Koşup oynayacağız. <gülüyor> Merak etme yenge. Keşke, keşke. Eşe koşup eğlendiği günleri bir görsen. Elbette göreceksin. E Kahvaltı bahçeye hazırlayayım mı? Nasıl istersen öyle. Yapayım. Peki yenge. Neden her şey böyle oldu? Ben neden böyle kırıcı biriyim Rıza? Oğuz'un mutsuzluğu seni etkiliyor sevimci. Bu yüzden de hastasın. Ama iyileşmek için hiç gayret göstermiyorsun. Neyse. Hadi kalk ye, kalk ye. kahvaltıdan sonra doktora götüreceğim <gülüyor> Aa, seni. Benim doktorluk bir şeyim yok. Var var inat etme. <gülüyor> Kahvaltı sofrasını Metin hazırlamış toplaması da bize düşüyor abi. Sofra toplamak kızların işidir. İyi vallahi sen ye biz uğraşalım. Annem gelmeden önce şunları mutfağa taşıyalım. Hadi yardım et bana. Evet, tamam. Sen de çok uzatıyorsun Ayça. Ben yardım etsem ne olur sanki? Hadi öyleyse abimden hayır yok zaten Metin. Oturduğu yerden kalkmaz o. Bir gün fıçı gibi olacak. Bir hmm. daha bana böyle dersen pişman ederim. Hadi bakalım görelim. Ayça lütfen sus. Hadi bakma yüzüme şu tabakları mutfağa götürelim. Sofra toplamak kız çocuklarının işiymiş. Bir de öyle diyor. Öyle şey olur mu hiç? İh, tamam tamam yarın da o toplar olur biter işte. Bu ya aptal ya da çok iyi bir çocuk. Hiçbir şeye kızmıyor. Babam belki de bu yüzden onu benden daha çok seviyor. Yok canım. Ha biliyor musun Oğuz? Dün gece amcamla konuştuk. Yakında bizi yengemin köyüne götürecekmiş. Orada sıkılmayacağından emin misin? Sen İstanbul'a alışmışsın. Onları unutmaya çalışıyorum. Ama hem ben köyde hiç yaşamadım. Öyle merak Aman, ediyorum ki. Pis kokulu tozlu topraklı bir yer işte. Yine mi köyü kötülüyorsun abi? Evet. Seni de tabii. <gülüyor> Sözlerini hiç alınmıyorum canım. Ayça, masayı siler misin lütfen? Emredersiniz Metin Bey. Bugün neden hep söz dinliyorum? <gülüyor> Bakın masa tertemiz oldu. Evet, şey ben ben Boğaz Köprüsü'nü görmeyi çok isterdim. E madem öyle bir gün sana uzun uzun anlatırım onu. Hayır, dinlemek istemiyorum. Çocuklar annemi çok merak ediyorum. Doktor ne diyecek acaba? Önce üzülmemesi gerektiğini söyleyecek sanırım. Buna sebep ben miyim yani? Herkes suçunu nasıl da biliyor. Biraz gayret etsen ne olur sanki Oğuz? Bizimle gezsen, oynasan... anne ne kadar mutlu olur kim bilir. İçimden gelmiyor. Bakın bir önerim var. İsterseniz yavaş yavaş çarşıya doğru yürüyelim. Hem annenleri karşılarız... ...hem de sana İstanbul'u, Boğaz Köprüsü'nü anlatayım. Hayır gitmem. Lütfen abicim. Hayır dedim hocam. Ayça. Karışmayın bana. Karışmayın bana yeter. Hadi durmayın gidin Hasan abinizin yanına. Ağabeyim için çok üzülüyorum. Haa, bence. Ah, i̇şte annemler geliyor. Hadi karşılayalım onları. Durumunu merak ediyorum. Anne! Anneciğim nasılsın? Ah, bak, annem ağlıyor galiba. Ben gidiyorum Metin. Daha fazla dayanamayacağım. Hep kendimi haklı görürdüm. Şu hengemin haline bak. Ne kadar perişan. Bir de ben üzüyorum galiba Ne yapsam acaba Ya işte böyle Hasan abi Dün yengemin durumuna çok üzüldüm Hatta kendimi bile suçladım Senin ne suçun var ki Metin Yengen gereksiz yere ailesini mutsuz ediyor Aslında Oğuz'un da bizlerle koşup oynamasını istiyorum. Bilmez miyim ...onun bu tedirginlikleri Oğuz'u etkiliyor tabii. Şimdi bana akıl vermeni istiyorum. Sana bunun için geldim. Ne yapayım ben şimdi? Bence sizin için en uygunu... ...bir an önce şu köye gitmeniz. Değişiklik olur. Yengenin babası Sami dede... De ...hoş sohbet biridir. Hepinizin yüzünü güldürecektir. Bu konuyu amcanla görüşeceğim. En kısa zamanda gitmelisiniz. Ya Sami dede de benim gelmemden memnun olmaz. Merak etme tanırım onu. Üstelik seni görünce çok sevinecek. Artık gideyim. Yengemle Ayça uyuyordu. Yani kimseye haber vermeden geldim. E, Oğuz neredeydi? Sanırım odasındaydı. Ama yanına gitmeye cesaret edemedim. Ha biliyor musun? Artık benim de kendime göre küçük bir odam var. <gülüyor> ya işte buna çok sevindim. Bazen odama çekilip amcamın sağlık ansiklopedilerini okuyorum. Hmm, tıp konuları ha? Evet doktor olacağım. İstanbul Tıp Fakültesine gitmek istiyorum. O zaman yanıma gelir misin? Ben ha. <gülüyor> Belim olur. Vallahi gelirim be Metin. Para gidecekmiş gitsin. Seni o beyaz gömlekli hastane bahçesinde görmek için gelirim. <gülüyor> Senin çocukluğunda kendi çocukluğumu yaşıyorum sanki. Ayça'ya bak. Beni evde bulamayınca yollara düşmüş buraya geliyor. O geldiğinde <gülüyor> dükkanımda çiçekler açıyor sanki. Hadi dışarı çıkalım bari Koşuşuna bak şunun <gülüyor> Alem kız Metin, <gülüyor> Beni uyutup buralara kaçarsın değil mi? Aa, sana öyle bir müjde vereceğim ki Çok sevineceksin Ayça <gülüyor> Ne oldu ki? Birkaç güne kadar köye gidiyoruz Hasan abi akşamüstü amcamla konuşacak Annemin türküsü. Sürekli oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak dileğiyle.